Hukuk Güvenliği Hazırlayan ve sunanlar Bahri Belen ve Aynur Tunca 95.0 Açık Radyo'da Hukuk Güvenliği programındayız. Bugün e, konuğumuz emekli yargıç Murat Aydın. E, Murat Aydın Bey aynı zamanda e, İzmir Büyükşehir ve İzmir Karşıyaka Belediyesi Encümen Üyesi. E, Kendileriyle e, İzmir'deki e, depremi ve deprem sonrası yapılan tespitleri hem Büyükşehir'in hem de e, diğer e, bölge belediyelerinin e, depremin sonuçlarıyla ilgili e, programlarını, önlerindeki e, yapmak istedikleri şeyleri e, konuşmak istiyoruz. Murat Bey hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Hoş geldiniz Murat Bey. Hoş bulduk, merhabalar. Nasılsınız? İyiyiz valla. Ben sizi ne zamandır görmedim. Bir meslek iç eğitime davet etmeyi düşünüyordum. Arama hukukundaki gelişmelerden dolayı ama deprem evet. öne geçti. Dinleyicilerimiz için söylemek istiyorum. Siz Trabzon'a tamirlere aykırı, aykırı olarak atanmıştınız. Ondan önce çünkü... Karşıyaka Asya'ya ceza hakimiyken Cumhurbaşkanı'nın hakaret suçunun anayasaya aykırı olduğunu ileri sürmüştünüz. Ee, anayasa 152 verince itiraz hakkınızı kullanmışsınız. Bir de savda göreviniz vardı. En son başkan yardımcısıydınız galiba. Evet. Dolayısıyla e, e, Türkiye'nin alışık olmadığı bir hakim türü e, konuşan, üniversitenme hakkını e, kullanan, düşüncelerini açıklayan e, bir hakim e, örneği. Dolayısıyla e, en son olarak sizi 2016 Haziran ayında Trabzon'a atamışlardı isteminiz sorulmadan. Evet. Orada da sanırım bir olması gereken, yılında... olması gereken bir hakim türü desek, e, Aynur Hanım evet, acaba? Tabii tabii alışılmamış diyorum ben zaten yani. <gülüyor> Böyle de denilebilir. E, ayrıca Murat Bey eski çocuk hakimidir. Dolayısıyla biz Murat Bey'i e, çocukları onarıcı çocukları korumaya yönelik ve ceza vermek yerine alternatif yaptırım yöntemleriyle çocukların eğitimine katkı sunan bir eğitimci ve hukukçu olarak sanıyoruz. Dolayısıyla bugün aslında kendisiyle daha teknik hukuki konular, hukuki konular ama deprem öne geçti. Kendisi karşı belediye başkan aday adaylığı da yapmıştı yanılmıyorsam değil mi Murat Bey? evet olarak hı hı. başvurmuştunuz. Ondan sonra evet. e, şu an encümen cümende görev alıyorsunuz ve adaylığınız döneminde bence baktım. Yarar Örnek bir şehircilik anlayışı oluşturmak istediğinizden söz etmişsiniz. Sosyal demokrat belediyecilik e, anlayışından söz etmişsiniz. E, bugün şimdi deprem gerçeğiyle karşı karşıyayız. Sen, siz hem ilçede hem de ilde belediyede görevlisiniz. Özellikle gelişmiş olsun. Depremde Teşekkür büyük zararlar ederim. gördük. Tablo evet. nedir isterseniz, bize depremi nasıl anlatmak isterseniz, İzmir'de ne yaşandı? Teşekkür ederim, çok sağ olun. Öncelikle şunu söyleyeyim, İzmir'de Bayraklı ilçesi ve Karşıyaka ilçesi bu depremden en ciddi şekilde etkilenen iki ilçe oldu. Hı. Diğer ilçelerimizde de hataları var ama bu iki ilçe önemli ölçüde etkilendi. Ben de Karşıyaka meclisi üyesi olduğum için aynı zamanda bu süreci yakından takip etmeye ve elimizden geldiğince Yaraları sarmaya çalıştık ee, Şunu söyleyeyim hani Kimilerine göre 6.6 Kimilerine göre 7 şiddetinde bir deprem yaşandı Yani orta şiddette Ortanın üstünde şiddette Bir deprem yaşadık ee, Öncelikle depremde Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum Gerçekten aileleri çok Hı. büyük acılar çektiler ee, şunu, da, şunu da söyleyeyim Okulların uzaktan eğitim sürecinde olması nedeniyle Maalesef ölenlerin önemli bir sayıda kesimi Çocuk ve öğrenciler, çünkü onlar evlerinden e, okula bağlanmak, bağlanıyorlardı ve bazılarının yanında velileri de yoktu bu yüzden çünkü aileler çalışıyordu. O yüzden, de yalnızdı çocuklar. Evet yani önemli sayıda çocuk ve gencimiz evde e, vefat ettiler ve bu yüzden genç ölüm sayımız da çok e, maalesef. E, binin çok. üzerinde yaralımız var, en son 115 ölü, e, vefat eden vatandaşımız, binin üzerinde yaralımız var. Yaralılarımızın sanırım 20 civarı hala hastanede tedavi görüyor. Diğerleri taburcu oldular. 23, ee, evet. evet. o civarlardaydı. Fakat ciddi şekilde bir konut ihtiyacı var şu an. Çünkü yıkılan ve ağır hasar gören binalarda bulunan bağımsız bölüm yani hane sayısı 5000'in üzerinde. Orta hasarlı binalardaki hane sayısı da 5000'in üzerinde. Yani yaklaşık 10 bin civarında konut ihtiyacı şu an var. 10 bin civarında konut kullanılamaz durumda. Bunların bir kısmı iş yeri gerçi ama. Tabii bir hukukçu ve bir avukat olarak ayrıca bir durumu da söyleyeyim tabii. Bu deprem felaketinden en ciddi şekilde etkilenen meslek grubu da avukatlar oldu. Çünkü depremin en şiddetli şekilde hasar bıraktığı bölge İzmir Adliyesi'nin bulunduğu Bayraktır semti Mansuroğlu Mahallesi. Hı hı. E, buradaki pek çok bina da avukat büroları var ve çok ciddi sayıda meslektaşımız şu an bürolarını kullanamaz durumda. Bazıları yıkıldı. Hatta bazıları içinden eşyalarını değil dosyalarını bile alamadılar. Ee, çok azı dosyalarını kurtarabildi. Ee, böyle 10'ar 15'er dakika girip pencereden winch ile girin çıkın şeklindeki girişlerde ancak dosyalarını ve bilgisayarlarını, elektronik imzalarını kurtarabildiler. Yıkılma tehlikesi mi var o binaların? Evet, evet, evet, yıkılma tehlikesi olan yani ağır hasarın da üstünde. Hatta bunların bir kısmı içindeki eşyalarıyla bir kontrollü olarak yıkıldı. Yani eşyaları bile çıkarılmadan yıkıldı. E, tabii burada yine şunu da söyleyeyim. Avukat meslektaşlardan bahsedince İzmir Barosu'na da bir teşekkür borcumuz var. Gerçekten bütün birimleriyle, yönetimiyle, meslektaşlarla çok ciddi bir dayanış var gösterdi İzmir Barosu'na e, ve yönetim kurulda herkesin yaralarını sarmaya çalıştığı, hatta bununla ilgili hazırlanan, bu, bulunan birimdeki o karmaşa içinde yeterince sosyal mesafe korunamadığı için COVID olan para çalışanlarımız ve meslektaşlarımız oldu. Çünkü Güzel biz depremle şeymiş. bir yandan uğraşırken bir yandan da salgının yarattığı durumdan kendimizi korumaya çalışıyorduk açıkçası. Evet. Oldukça zor bir süreç oldu ama tabii hiç kimse... Her şey halledilir ama giten canlar geri gelmeyecek. Onların üzüntüsü hepsinden ağır elbette. Çünkü sonuçta bürolarımızı yaparız, dosyalarımızı buluruz. Yeni evler de kurarız bir şekilde. Ama gidip giden on, 115 can geri gelmeyecek. Doğru. Bir de, de adliyenin görüntüleri çok etkileyiciydi. Evet. Bayağı ben bir... de bugün, bugün ben de adliyeye ilk kez girdim. Duruşmam vardı onun için gittim. Kötü durumda gerçekten adliye. Ama adliye ile ilgili şunu söylemek isterim. En çok üzüldüğüm şey şudur. Tamamı hukukçulardan oluşan bir yönetime sahip adliye Hı. ve yüzlerce hakim ve cumhuriyet savcısı çalışıyor. Her biri hak ve hukuk konusunda bilinçli kişiler, kişiler. Ama maalesef adliyenin daha cuma günü deprem olduktan sonra hemen pazar günü e, Sayın Adalet Bakanı pazartesi günü adliye açılacak dediği ve pazar günü çalışanlar adliye temizliğe düzen kurmaya çağrıldılar. Bu çok yanlış. Binanın güvenli olup olmadığını bilmiyorduk. Hala daha tam olarak bildiğimiz söylenemez. E, fakat e, o kadar insanı o binanın içerisine tekrar sokmak yani e, kabul edilir bir şey değildi. Buna tepki gösteren Hakim ve Cumhuriyet arkadaşlarımız maalesef yönetimde karşılık bulamadıkları gibi üstelik ayrıca baskı ve e, sorunla karşılaştılar. O kadar mı söyleyeyim yani. Ee, oysa bina sağlam bile olsa o binanın o görüntüleri ve o yaşanan korkunç olaydan sonra insanları pazar sabah işe gelin, binaya gelin demek yerine Dışarıda acil birimler oluşturulabilirdi, çadır birimler oluşturulabilirdi Ve ayrıntılı bir inceleme yapıldıktan sonra geçilebilirdi evet. Yine çok üzücü bir şey şu e, O kadar büyük bir güven kaybı söz konusu ki Herhangi bir kurumun bu bina sağlamdır demesine güvenemiyoruz o yüzden güvenebiliyor olmamız gerekir. Yani devletin bir kurumuna bu bina sağlamdır dediğinde evet biz de böyledir demeliydik. Belki de son yılların ülkede yarattığı en büyük eskiklik ve tahribat bu. Birbirimize duyduğumuz güven kaybı, kurumlarımıza duyduğumuz güven kaybı. Ee, şimdi binanın, taşı, adliye binasının taşıyıcı sisteminin sağlam olduğu söyleniyor. Doğrusunu isterseniz buna inanmak istiyoruz. Ama içimizde şüphe yok mu? Var. Bunun gerçek olup olmadığını bilmiyoruz. Ee, bu raporları görmek istiyoruz, göremiyoruz. O yüzden gerçekten bu konuda hani bir hukukçu olarak, bir e, hukuk uygulayıcısı, bir avukat olarak çok e, üzücü bir durum. Hakim ve Cumhuriyet Sardesliği meslektaşların ve adliye çalışanlarının e, içinde bırakıldığı durum çok hiçbir şekilde kabul <gülüyor> değil. Depremden sonraki ülk mesai gününe çağrılıp hiçbir inceleme yapılmaktadır. E, çağrılmaları yanlış. Şu an bakın bırakın depremi. Adliyenin her tarafında bir inşaat var ve basit inşaat güvenliği bile söz konusu değil. Yani alçıların üzerinden, plakaların aralarından geçerek bilen e, koridorlarda yürüyebiliyorsunuz. Yani bir inşaat yeri güvenliği yok. Yani ayağınız kayabilir, başınıza bir şey düşebilir. Bu, bu durumda şu an çalışıyoruz. Yani bırakın depremi, en asgari inşaat güvenliği bile şu an adliyede yok maalesef. E, aile mahkemesi ve Asya mahkemeleri taşındı diye bir laf duymuştum evet, ama. Evet, onu da söyleyeyim. E, tabii bu dönemde adliyelerle ilgili bir de böyle bir durumla karşı karşıyayız. Güya büyük merkezlerde bir adliye var ama o bir adliyenin bir tane binası yok. Bir sürü binatı Hı. var. Evet. E, adliyete... Eski ama eski taz yani. Evet. evet, yani hani önceden beş ayrı ilçede adliye var. Bunları birleştirdik diyorlardı. E, o birleştirilen adliye 5 ayrı binada faaliyet gösteriyor sonuçta. Değiş, değişen bir şey yok. Hatta daha zor. Çünkü birimler arası irtibatta kayboldu böylece. Evet. Ee, yani, e, Asli hukuk mahkemeleri ve aile mahkemelerinin bulunduğu bina kiralık bir binaydı. Hı. Onları e, bölge adliye mahkemesinin bulunduğu binaya acil olarak taşıdılar. E, bölge adliye mahkemesinin olduğu bina nispeten daha iyi durumda. Ufak tefek hasarlar var. Ama dediğim gibi aile ve asyok mahkemelerinin binası taşındığına göre çok hızlı kullanılabilecek durumda değil. Göre diyorum çünkü bu konuda da doğru düzgün bir açıklama yok. Ama ana bina yani ceza mahkemelerinin ve savcılığın bulunduğu Bayraklı'daki ana bina şu an inşa faaliyet içerisinde. Söylenene göre taşıyıcı sistemde bir sorun yok. İşte tadilatlar yapılıyor. Öyleyse ne mutlu değilse hepimiz risk altındayız. 2016'da geldiğimde ben bir proje çalışmasında bayraklı mıydı acaba? Sadece yukarıya ve aşağıya doğru bloklar içinde hareket ediliyor. Yana doğru hareket yok. Yani A bloktan B bloğa geçmek için aşağı inip diğer girişten girmek gerekiyordu. Orası bu adliye mi başka yok, bir adliyemi bulamadım? Değil, değil, başka bir değil, değil. adliye. Çünkü bayraklıdaki adliyede bloklar arası geçişler var. Hı. Hmm. Ee, ya sanırım o Anadolu Adliyesi'nde biraz öyle. Burada İzmir'de e, hangi binada öyle bilmiyorum. Belki İzmir'de bilmiyorum. de öyleydi. Bizim İstanbul, Anadolu'da öyle. Haklısınız. Evet. Çağlayan öyle değil mesela. Her yere gidilebiliyor. Yok, Dolayısıyla de... depremle Hı. ilgisi nedir yani e, insan adliyede yaşarken? Mesela ben Anadolu Adliyesi'nde bir deprem sırasında bulunmak istemem. İnsan evet, bulunduğu evet. yerde sıkışık kalır. Bir tarafa burada, hareket etmek. Burada şunu söyleyeyim. Bu da bir, hani bir yerde de kayda geçsin söyleyip duruyoruz ama Maalesef bu konuda yeterli karşılık bulamıyoruz. O da şu, e, polis memuru Fetis Sekin'le adliye evet. mübaşırı Bursa şehit edildiği olaydan sonra evet. İzmir Adliyesi güvenlik önlemlerini arttırdı ve adliyenin etrafı çepeçevre parmaklıklarla kapatıldı. Hmm. E, ve e, çıkış yerlerine o kadar sıkışık ve dar bir parmaklık ki, şöyle söyleyeyim çok basit bir şey, aynı anda 500 kişi, 600 kişi, 400 kişi o parmaklıklara yığılırsa izdihamdan ölecek durumda insanlar. Hmm. O parmaklıkların aniden böyle bütün olarak açılmasını sağlayan acil durum şeyleri yok. Turnikeler çok dar, stadyum turnikeleri gibi turnikeler. Ee, çok dar bir e, duvarla parmaklık arasında çok dar bir koridor var. Ee, maalesef böylesi durumlar için yangın, deprem gibi durumlarda e, çok ciddi bir sorun yaratacak. şey. Evet dışarıdan gelecek terör saldırısı bakımından böyle bir şeye ihtiyaç olabilir ama yani dışarıdan içeriye girmeyi zorlaştıran her şeyin içeriden dışarıya çıkmayı da zorlaştırdığı unutulmamalıdır. Doğru, doğru, evet. Yani ee, bu belki deprem da bir... bahane olur. Evet. Bahane evet. evet bu belki bahane, bahane biz... olur ve bu ihtiyaç... Bu yatıştıktan sonra bu deprem şeyi bu konuyu gündeme getireceğiz biz de avukatlar olarak. Ee, bu binanın e, saldırılara karşı güvenliği önemli elbette. Bundan vazgeçilemez. Ama içeriden dışarıya çıkmak gerektiğinde güvenliğimiz de önemli. Yani bir yangın ya da depremde izdihamdan da ölmek istemeyiz. Peki e, bu e, depremin 6.6 e, mı 7.1 mi tabii tartışılıyor 6.9 dedende. Böyle bir sonuç doğurmaması mümkün müydü? Siz aynı zamanda belediyecilikle de ilgilendiğiniz için e, şehir planlamasında, şehrin denetlenmesinde, yeniden dizayn edilmesinde bunları zaten deprem olmasa da düşünen bir insansanız Bu çalışmaları izliyorsunuz biliyorsunuz. Yıkılmaması için ne olması gerekiyordu? Neden yıkıldı bu binalar? Yani şöyle öncelikle şunu söyleyeyim. 1999 büyük depreminden sonra Türkiye yapı ve imar mevzuatı konusunda önemli bir mesafe aldı. Hani bunları ikar etmemiş. Hiçbir şey yapılmamış değil elbette. 99 öncesinde gerçekten kötü bir düzen vardı. 85'e kadar binalar gene iyiydi, az katlıydı falan ama 85'ten sonra özellikle kaçak yapılaşmanın arttığı, çok katlı, yüksek katlı kaçak yapılaşmanın arttığı dönemler yaşadık. Biliyorsunuz ondan önce gece kondu deyince tek göz oda, işte bir kat bile olmayan evlerden bahsederdik. Ama sonra biz apartman gece kondular gördük ve 99 depreminde bunun bedelini insanlar canlarıyla ödediler. Sonra bu süreç biraz geri değişti. İşte jeolojik etütler, yer, e, zemin etüdü yapılmadan bina yapamamak, ruhsatlandırmalar, inşaat yapıları falan iyileşti biraz. Ama zaman içinde bunlar biraz gevşedi. İlave inşaatları daha da arttı. Dolayısıyla son dönemde biraz daha kötü bir yapılaşma söz konusu. Tabii şunu söylemek lazım, bunu bir siyasi polemik olsun diye söylemiyorum ama bu çok önemli. Son dönemde çıkan imar barışı ile ilgili yani imar affı iste ona barış demek bir şey değiştirmiyor. Bunun üzerine tuz biber ekti. Çünkü imar affının şöyle bir durumu vardı. Siz kaçak olan binanızı bildirmeniz yeterliydi. Sadece yapım tarihini yasadan önce olması gerekliydi. Oysa bundan önce çıkan imar afflarında özellikle 84'teki sanırım imar affında binanın senli mesul ya da Yemenli bürolar tarafından incelenip Fenle uygunluğunun onaylanması koşuluyla imar rafından yararlanmışlardı. Bakın hmm. Türkiye bunu hiç tartışmıyor. Bugün imar barışına sabit tuttuğumuz binaların hiçbirinin fenliği olarak, bilimsel olarak uygun olup olmadığına ilişkin bir inceleme yapılmadan yapı kayıt belgeleri verildi. Bu binaların ne durumda olduğunu bilmiyoruz. Planları yok, projeleri yok. Yapı kim veriyor yapılır yapılır. Bu yapı kayıt, yapı kayıt belgelerini kim veriyor Murat Bey? Demir Şehircilik Bakanlığı. Çevre Şehircilik Bakanlığı veriyor. Son dönemde bu siyasi iktidarın böyle de bir tavırı var biliyorsunuz. Hemen her şeyi merkezi yönetimin içerisinde, yetkileri içerisinde yürütüyor ve merkezden bir yönetim. Hani ademi merkeziyetten vazgeçilmiş görünüyor. Bunun da sonuçlarını ve sorunlarını yaşıyoruz bu dönemde. Şimdi Çevre Şehircilik Bakanlığı yapı kayıt belgesini veriyor. Tamam binanın kaçak olduğu anlaşılıyor. Ee, mesela belediyeler bu kaçak bina ile ilgili yıkım kararlarını kaldırıyorlar, para cezalarını iptal ediyorlar. Yasa böyle çünkü. Hmm. Ama bu yapı gerçekten e, uygun mu, doğru yapılmış mı? Tamam hani rustalınız yapılmış ama e, bilimsel olarak inşaat bilimi bakımından düzgün yapılmış mı? Buna ilişkin bir inceleme yok. Bu inceleme yapılmadan bu bel, binalar duruyor ortalıkta. E, son dönem son depremde yıkılan binaların da. Ee, sanırım tamamı ya da ağır hasarlı görenlerin çok çok büyük kısmı 1999 öncesi yapılmış binalar. Dolayısıyla şu ihtiyaç ortaya çıktı. Zaten vardı bu ihtiyaç. Bizim e, yapı stoğumuzu elden geçirmemiz, işte değilse 20 yaşından daha eski binalardan başlayarak, en, en önce onlardan başlayarak bütün binalarımızın depreme dayanıklılıklarını ölçmemiz, test etmemiz gerekiyor. Ee, bu ihtiyaç ortaya çıktı. Buna ilişkin bir mevzuat var, 6.306 sayılı kanun var ama bu kanun da biraz ikircikli, böyle durumu birazcık da yapı malikine bırakan bir yasa. Kısaca ona ilişkin bilgi vermek isterim. O da şu, yapı maliki, taşınmazda hissesi bulunan kişi, kiracı yapamıyor bunu, malik olması gerekiyor. Çevre Şehircilik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş şirketlere, firmalara başvurup binasının depreme dayanıklılığını ölçtürebiliyor bu ölçümle ilgili parasını kendisi veriyor. Ve bu ölçüm sonucunda bina, riskli bina olarak belirlenirse, o bina kentsel dönüşüme girmek zorunda kalıyor mecburen. E, böyle olunca da bina sahipleri genellikle bu testi yaptırmak istemiyorlar. Çünkü bu testi yaptırıp binanın riskli olduğu anlaşılırsa <gülüyor> yıkım ve yeniden yapım süreci başlıyor. E, bunu yapmamak için bu testi insanlar gidip yapmıyorlar. E, bu durumda Belediyelerin ya da bakanlığın bu konuda hareket etmesi lazım. Yasa bu konuda belediyelere hareket yetkisi vermiyor. Bakanlığa süresel hareket etme yetkisi veriyor. Bakanlık da bu yetkiyi kullanmadı. Genellikle kullanmıyor. Çünkü Neden kullanmıyor? Çünkü şunu istemiyor hiç kimse. Şimdi şöyle düşünün İzmir'deki 20 yaşından büyük binaların hepsini taradınız. Bu bir maliyet ve zaman. Birincisi bu yüzden istemiyor. Bir maliyet bu. Diyelim ki bu maliyeti göze aldınız ve hepsini taradınız ve bin tane binanın depreme dayanıklı olmadığını belirlediniz. O zaman bu bin tane binayı e, ilk önce 60 gün sonra 30 gün süreler vererek e, yani kabaca 3-4 ay içerisinde boşaltmanız ve o bin tane binada oturan yaklaşık 10 bin haneye ev bulmanız gerekir. İşte kimse bunu buraya bu yüzden girmek istemiyor, resmen bir hareket etmek istemiyor. O yüzden yapılması gereken şey belli, bu deprem bize bunu gösterdi. <gülüyor> İmar Şehircilik Bakanlığı'nın belli riski bölgelerde belli yaşın üzerinde ki o yaş 20 olmalıdır. Çünkü 99 öncesi yapılar daha büyük riski. Yani 1999'dan önce yapımına başlanmış bütün binalar ya da 99'dan önce inşaat ruhsatı almış bütün binaların İmar Şehircilik Bakanlığı tarafından deprem dayanıklılık testine tabi tutulması ve binaların tehlikeli riski olup olmadığı belirlenmesi gerekir. Bu vesileyle şunu da söylemek isterim. Vatandaşlarımızın da bunu bilmesi lazım. Bugünlerde e, depremden sonra Çevre Şehircilik Bakanlığı'ndan görevliler hasar tespiti için binaları geziyorlar biliyorsunuz. E, ve işte binaların hasarlı olup olmadığını belirliyorlar. Hasarlıysa da az hasarlı, orta hasarlı ve ağır hasarlı diye rapor veriyorlar. Bu tespitle ilgili iki hususa dikkat çekmek istiyorum. Bunlardan birincisi bu tespitler gözleme dayalı olarak yapılıyor. Yani gelen Teknik elemanlar binayı gözlüyorlar, gözle, gözle bakarak ve işte varsa çatlakları biraz çekişle kırarak çatlak derinliği ne kadar diye bakarak bir tespit yapıyorlar. Yani bir beton analizi yapılmıyor, projesine bakılmıyor, bu proje işte kolon kesilmiş mi, kesilmemiş mi, bakılmıyor bunlara. Çünkü bu, te, bu incelemenin bir tek amacı var. Bu son deprem bu binada hasar bırakmış mı? Bırakmışsa ne kadar? Bunu belirlemeye çalış. E peki tamam. bir şey soracağım. Bugün Avukat e, Volkan, evet. Volkan e, Gültekin'le görüştük. İstanbul'dan İzmir'e naklini aldırmıştı biliyorsunuz Volkan Bey. Evet. E, evet. Onun da e, bir şüphesi olmuş e, bürosunun olduğu binayla ilgili başvuruda bulunmuş. Kendisi yokken gelmişler ama içeriye girmeden ve binanın dışında ne yaptığı bilinmiyor. Kapıya hasar yoktur diye bir not bırakıp gitmişler. E, tamam, bu işte, dediğinizde tam söyleyeyim. denk düşen bir uygulama Tabii. Ee, Hayır, bu, bu uygulamada bir yanlışlık yok bu uygulama böyle çünkü bu yapılan uygulama deprem hasar tespiti yani deprem bu binaya hasar vermiş miyi tespit ediyor sadece bir e nereye bir... bakmak lazım sadece ha, dışarıya soru, soru temele da. mi bakılıyor yani temele bakıyorlar taşıyıcı sisteme bakıyorlar yani bu, bu inceleme yetersiz onu biliyorum ama hı hı. diyelim ki bunu yeterli de yaptılar fark etmez çünkü bu İnceleme şu soruya cevap vermiyor. Binam tehlikeli mi, riskli mi, dayanıksız mı? Buna cevap veren bir inceleme değil. Bu inceleme binada deprem nedeniyle, son deprem nedeniyle hasar olup olmadığını söylüyor. O yüzden verilen rapor binanın güvenli olduğunu değil, hasarsız olduğunu söylüyor. İşte burası önemli. Yani hasarsız olduğunu tespit ediyor. Binanın sizin bu depremden önce ne kadar güvensizse ya da güvenliyse yine o kadar güvensiz ve güvenli. Bunun çözümünüzün deprem <gülüyor> güvenli olup olmadığını tespit etmenin yolu az önce bahsettiğim Kereşehircilik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş firmalara başvurup deprem dayanıklılık testini yaptırmaktır. <gülüyor> bu testi yaptırmadan binanızın güvenli olduğunu söyleyemez. Peki belediyenin hiç mi görevi yok bu noktada? Belediye Bakanlığı nasıl tahrik edebilir ya da katmaliklerini nasıl teşvik edebilir? Şimdi buradaki şey şu, belediyenin buradaki tek şeyi belediyenin e, imar kanunundan, belediye kanunundan ve imar kanunundan kaynaklanan bazı görevliler. Ama tabii işte bir görevi şu, bina çok tehlikeli. Mesela yıkılmış, yıkılmak üzere. İşte mesela son dönemde bazı binaları bu şekilde yıktı. Bu yetkiye dayanarak yıktı. Aile yani, indiam tehlikeli. eski deyimiyle, evet. evet. tehlikeli yapı dediğimiz şey. İşte yan tarafın temelli kazanırken, öbür bina biraz yan yatar. Orası tehlikeli olmuştur. Burada görevleri var. Onun dışında binanın depreme dayanıklı olmadığından olup olmadığını tespit etmek yetkisi belediyede değil. Ee, bu, bunu belirleyecek olan Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın yetkilendirdiği e, firmalar. Bu firmalar riskli yapı tespiti yaptığı zaman bu durumu Çevre Şehircilik Bakanlığı'na bildiriyor. Ve Çevre Şehircilik Bakanlığı ondan sonra işte yapı malikine süre veriyor. 60 gün olmazsa bir 30 gün daha veriyor. Ondan sonra belediyeye bildiriyor. Diyor ki buranın elektriğini, suyunu kesin. Sonra diyor yıkımla ilgili bazı görevler veriyor filan. Yani sonraya da bizim istediğimiz şey şu. Bakanlığın ya da belediyenin belirli, yapı, belirli yerdeki ya da belirli nitelikteki yapıları resen bu denetime tabi tutmak. Ve bu denetim sonucunda riskli yapıları belirleyip bu yapılarda bulunanların tahliyesini sağlayıp bu yapılardan çıkacak kişilere e, uygun... Konutlar temin etsin. Bunu istiyoruz. E bu, bir, bu bir maliyet. E, devletin bu maliyeti karşılaması ya da hiç değilse e, yapı sahiplerini bu anlamda desteklemesi. işte Ucuz krediyle ya da işte bir kısım maliyetlerden muafiyet tutarak. E, kentsel dönüşümle ilgili yasa bu konuda bazı hükümler içeriyor ama bu hükümler yeterli değil. Özellikle kent rantının az olduğu bölgelerde, yoksul mahallelerde e, yeterince dönüşüm sağlanamıyor bu yüzden. İnsanlar e, bu dönüşümün kendisi için karlı olmasını da istiyor ya da en azından maliyetini karşılayamayacak durumda olanlar için de belli kolaylıklar yapılmasını istiyor. Bunun üzerinde durmak gerekir. Hani özetle söylemem gerekirse şu son zamanda yapılan deprem sonrası yapılan hasar tespitlerin binamızın güvenli olduğunu söylemek anlamına gelmediği unutulmamalıdır Binamızın evet. depremden hasar görmediğini söylüyor sadece bu tespitler. Bu halen binamızın taşıyıcı sisteminin hasarsız olduğunu ama bu taşıyıcı sistemin güvenli veya riskli olup olmadığını söylemiyor. Bize. Bunun için o şirketlere başvurmak gerekiyor. Onlara da bir para ödemek lazım. Hem para ödemek gerekiyor. İnsanlar o parayı da ödemeye ister, istiyorlar ama sorun şu. Hani şey vardır ya hastalık çıkmasın diye doktora gidip Test yaptırmayız. Hmm. Onun gibi e, o, test, o o testi yaptırırsam ve bina riski çıkarsa ben ne yaparım? 5-6 ay içinde bu binayı nasıl boşaltırım? Yenisini yapacak gücüm yok. Kaygısı insanların bu testi yapmasını önlüyor. Devletin, Aslında bu, bilmemek bu, korku yaratır. Burada bilmek korku yaratıyor evet, galiba. Bilmek, Tersine evet. bir, aynen öyle bilmek korku yaratıyor. Devletin burada bu testleri yapması ve bu test sonucunda riskli yapı olanların yapı maliklerine içinde oturanlara uygun koşullar sağlaması gerekiyor bu sorun altından kalkmak için yoksa evet. her seferinde binalar yıkılacak e, ve bir bu canımız gidecek gidecek ve yine devlet yine bir sürü maliyete yine katlanacak yani devletin önceliklerini siyasi önceliklerini ortaya koyması lazım bu İstanbul'da bu sayı çok daha korkunç yani bu İzmir için gene makul sayılar ama İstanbul için korkunç. yani kanal İstanbul'a o kadar milyar para ayıracağına devletin ee, insanlara güvenli konut sağlayacak işler için para harcaması yok, gerekiyor. Yani insanların güven içerisinde yaşayacağı bir konut yokken Kanal İstanbul yapmak, yani söylenecek bir şey yok. Siyasi tercihlerin sonucu nihayetinde. E, halkın çıkarlarını öne çıkaran siyasi tercihleri görmek istiyoruz. O zaman bir müzik arası verelim mi Bahri Bey? Müzik arası verelim. E, e, duyuyor musunuz? Evet. evet. Müzik arası verelim. Sonra e, tabii e, yine konuşmaya devam edelim. Çünkü bugün Murat Bey'in verdiği bilgiler e, çok objektif e, e, tespitler açısından ve objektif olarak yapılması gereken şeyler açısından önemli. E, müzik arasından sonra e, 99 depreminden bahsetti Murat Bey. Onunla ilgili de başlayıp e, konuşmaya devam edelim. 95.0 e, Açık Radyo'da e, hukuk güvenliği programına devam ediyoruz. Bugün konuğumuz emekli yargıç Murat Aydın. E, İzmir e, Büyükşehir ve Karşıyaka Belediyesi e, Encümen e, Meclis Üyesi. E, Murat Bey aslında e, programın ilk bölümünde e, İzmir'de meydana gelen kazayı, şeyi felaketi ve bu felaket sonrası yapılan tespitleri açıkladı ve burada iki önemli şeyin dikkatini çek, dikkatimizi çekti. Aslında 99 Gölcük depremi dediğimiz deprem, Gölcük, Yalova, Çınarcık, Adapazarı, Pazarı, Kocaeli ve İstanbul'un Özellikle e, avcılar e, çekmece yakasındaki e, deprem sonrası imar yasasında yapılan bir takım değişiklikleri ve bunların önemini de e, ifade ettiler. E, şimdi geçen programımızda biz bir haftaki e, önceki programda avukat Ergin Cinmen'le de 1900 deprem ee, 1999 depreminin 17 Ağustos 99 depreminin ve 12 Kasım Düzce depreminin gösterdiklerini kısmen konuştuk. Çünkü e, ardından e, Ergin Bey, Ergin Cimben arkadaşımız ve birçok avukat arkadaş e, depremin arkasından sorumlularla ilgili e, hem ceza davasını tahrik etmek için Şikayetlerde bulundular hem de maddi ve manevi tazminat davası açtılar müteahhitlere karşı idareye karşı. Ve depremin hemen arkasından İstanbul Barosu o zaman Adalet Bakanı olan Hikmet Samit Türk kanalıyla e, deprem bölgesinde yapılacak tespitlerde e, harç bilirkişi ücreti keşif masrafı alınmaması konusunda bir e, karar çıkarılmasını da sağlamıştı. O zaman yapılan tespitler e, işte dava, deprem sonrası açılan davalardaki belki de e, davalıların isteği üzerine yapılan keşif ve tespitlerdeki bulgular önemliydi. Bu iki bölüme ayrılıyordu. Birincisi zeminin fizik olarak buna uygun olup olmamasından kaynaklanan hasarlar ve sonuçlar ikincisi de binanın o günkü koşullardaki e, mimari e, yönetmeliklere yasaya e, fiziki olarak bilimsel statik e, gerekliliklere uygun olup oyma, olmadığı yönündeydi ve bunların hemen hemen ikisi de bu sonuçlardan e, sonuçlarda etkili olmuştu Öte yandan dedik ki biz geçen programımızda Türkiye ve özellikle İstanbul e, çevresi, işte şimdi Ege yöresi, bu, e, yani bir deprem bölgesi bu gerçeği, bu coğrafyayı değiştirme imkanımız yok. Biz hukuk güvenliği programı olarak bu deprem ya da diğer e, doğal felaketlerle, afetlerle ilgili ee, i̇nsanların alması gereken önlemlerin, bu konuda e, hukukun e, yapacağı düzenlemelerin, normların, e, nihayet sonuçlarla ilgili e, yargılamaların, bu e, felaketlerin sonuçlarını önleme konusundaki e, durumunu değerlendirdik. Neler yapılabilir ki bu yapılmasın? Benim şimdi Murat Bey ile Murat Bey'yi ilk bölümde dinlerken gözlemlediğim bir şey vardı. Dediler ki yapılan tespitler şu anda sadece binaların hasarlı olup olmadığını tespit ediyor. Oysa bu binaların yeni bir depreme karşı güvenlikli olup olmadığı konusunda bir tespit değil. Ama buna Murat Bey denilebilir ki. E zaten deprem olmuş, şiddetli bir deprem olmuş. E zaten güvenli olmasaydı bu binalar e yıkılırdı diğer binalar gibi. Oysa ben burada böyle bir soruya veya böyle bir karşı cevaba e, ilişkin şöyle bir şey düşünüyorum. Bu deprem İzmir'e 100 kilometre ileride değil daha yakın bir merkezde olsaydı veyahut Diğer zeminlerde e, meydana gelseydi acaba o sadece hasarı tespit edilen ama deprem için veya hangi şiddette deprem için güvenli olup olmadığı konusunda tespit yapılamayan, yapılmayan binalar açısından ne kadar ciddi tehlikeler olduğu e, anlaşılabilirdi. Şimdi anlaşılmayacak. Bir de katkı. E, şu anda yıkılan binalarda söz gelimi işte bazı e, işte e, ana taşıyıcı kolonların kesildiğine ilişkin iddialar var ve bu bununla ilgili soruşturma var. Bu soruşturma eski ceza kanununun işte Veli Göçer ve diğerleriyle ilgili davada 383. maddeydi. Şimdi buna muadil yeni e, ceza kanununda 171. madde düzenlendi ama 171. madde hakikaten bu yapıların yetersiz olması halinde e, bunu yapanlara veya teknik olarak sorumlu olanlara ilişkin bir yaptırım düzenliyor. Oysa ölenlere ilişkin, yaralananlara ilişkin bir yaptırım düzenlemiyor. E, burada geçen hafta Ergin Bey'le artık ölümlerle ilgili ve yaralamalarla ilgili e, 81. madde yani adam öldürme suçunda 21. maddenin ikinci fıkrası çerçevesinde olası kastın düşünülmesi gerektiğini de konuştuk. Bunların da hukuk açısından felaketlerin sonuçlarının önlenmesi bakımından bir tedbir olup olmayacağını konuştuk. Evet Murat Bey'ciğim şimdi bu yapılan tespitlerle ilgili son söylediğiniz şey çok önemli. yani sadece hasarlı olup olmadığını tespit ediyorlar. Oysa bunların depreme dayanıklı olup olmadığı konusunda bir tespit yapılamıyor. Acaba bunun yapılabilmesi için, e, bu da merkezi hükümetin yetkisinde dediniz, e, gerek Büyükşehir, gerekse Karşıyaka ve Bayraklı Belediyeleri e, bu tespitlerin daha detaylı yapılması konusunda bir girişimde bulunacaklar mı, bulundular mı? Şimdi şöyle İzmir Büyükşehir de Bayraklı ve Karşıgı de diğer ilçe belediyeleri de binaların hasar tespitlerine ilişkin doğrudan yetkileri bulunmadığı halde işlemleri başlattılar ve ön tespitleri yapıp yetkili e, bakanlık yetkilileriyle işbirliği içerisinde hareket ettiler. Yani burada İzmir'de şunu da söylemem gerekir, e, deprem sonrası için en azından söylemem gerekir. Merkezi hükümet yetkilileriyle yerel yönetim yetkilileri arasında Gerçekten iyi bir işbirliği ve uyum sağlandı. İzmir'in siyasi iklimi de buna uygun. İzmir'de bu her yeri kasıp kavuran kutuplaşmanın daha az yaşandığı bir şehir burası. Burada e, iktidar sorumluluğu Cumhuriyet Halk Partisi'nde ve Cumhuriyet Halk Partisi bir kutuplaşma üzerinden yerel siyaseti yürütmemeye çalıştığı için biraz daha iyi. Genel e, Merkezi hükümet yetkileri de yani hiçbirinin hakkını yemeyelim hepsi büyük gayret gösterdiler ve göstermeye devam ediyorlar. Çünkü hep birlikte bu yaraları sarmaya çalışıyoruz. Tabii ki. Tabii ki. E ama e, belediyelerin yetkileri dediğim gibi gerçekten sınırlı. Çünkü son 10 yılda iktidar bütün yetkileri merkezileştirmek gibi bir yönetim anlayışı benimsedi. E ve Murat bu... Beyciğim özür dilerim. Buyurun. Murat Beyciğim. Buyurun. Dediniz ki merkezi hükümetten gelen ve burada tespitler yapan kişilerle e, yerel yönetim e, iyi bir çalışma, Hı -hı. uyumlu bir çalışma içinde evet. dediniz ama... Bir, biraz önceki bölümde demiştiniz ki bu tespitler yapılan tespitler Doğru. sadece hasar alıp olup olmadığını ilişkin Doğru. Oysa bunların depreme dayanıklı olup olmadığını bu tür e, bir afete, e, olası yeni afetlere depremlere dayanıklı olup olmadığını ilişkin tespitler değil peki değil, değil. bu işbirliği içinde e, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Bayraklı Karşıyaka Belediyesi yetkilileri bu eksikliğin de giderilmesini ve bunun yeterli olmayacağını söylemiyorlar mı? bu? Söylüyoruz. Zaten hani o sonraki bu ilk şu şeyi atlattıktan sonra en çok tartışılacak şeylerden biri olacak zaten bu. Bir yetki sorunu ve bir yasal düzenleme sorunu. Ee, şunu söyleyeyim hani. Belediyede bir meclis üyesi olarak derdimiz şu değil. Hani bu yetki belediyeye verilsin, ona verilsin. Olarak. Kim kimdeyse o yapsın. Hani nasıl yapacaksa yapsın. Belediyeler adına olarak burada elimize bize ne düşerse ne yapmamız gerekirse yapmaya hazırız. Ve ama bunu, yapılsın. Ama yapılsın. Gerçekten hani bunu bir siyasi söylem olarak söylemek istemiyorum. E, gerek Tunçsoyer, gerek ilçe belediye başkanları bu konuda gerçekten büyük hassasiyet gösteriyorlar. Bu depremden önce de bu hassasiyeti çok dile getirdiler. Çok söylendi çünkü İzmir'in yapısı doğunun iyi olmadığı herkese biliniyor. E, bu konuda ciddi bir mesafe alınması gerektiğini de herkes biliyor. Bunun iyi yapılmasını istiyoruz. E, belediyelerde, merkezi hükümette, vatandaşlarla hep birlikte bu yapılması gerekiyor. Yani şunu unutmamak gerekir, e, hani depremde ölmek bir hani bir kader değil. Bakın 2020 yılında altı ve üzeri şiddette e, 105 deprem meydana gelmiş bütün dünyada. Bu 105 depremin sonucunda toplam e, 202 kişi vefat etmiş. Bu 202'nin sadece 115'i son depremde ol, oldu. Elazığ, Bingöl, Malatya'yı sayarsa bunun 165'i yani 200 bütün dünyada 6 ve üzeri şiddette depremde ölen 200 kişinin 165'i Türkiye'de oldu. Yani bu çok çok bariz bir şekilde hepimizin bu işte bir sorumluluğu olduğunu söylüyor. Yani, Ak yani akıl almaz şöyle, bir rakam akıl almaz evet, öyle, bir rakam öyle. yani. Hani mesela ben size şey söyleyeyim mesela 7 şiddetinde 7.4 şiddetindeki Meksika depreminde 10 kişi ölmüş. Papua Yeni Gine'deki 7 şiddetindeki depremde 1 kişi ölmüş mesela. Bunlar 2020 depremleri sadece. Hadi diyelim oralarda yoğunluğu az olan yerler olsun filan. Bakın bu, bu depremin en büyük şansı, bizler için en büyük şansı kısa sürmesi ve uzak merkez merkezin uzak olması. Dediğiniz gibi 100 kilometreden daha yakın bir yerde olsaydı daha büyük şiddet görürdük. Ve 19 saniye sürdü sadece bu deprem. Yani bu deprem mesela Gölcük'teki gibi uzun süre sürseydi, bugün burada biz yıkılan binayı yüzlerle ifade ederdik, binlerle ifade ederdik. Bunu artık bir yeni bir milat, yani 99 depreminde yaşadığımız büyük milattan sonra bir yeniden toparlanma, yeniden her şeye bir daha bakma süreci gör, olarak görmeliyiz. Ve bütün inşaat süreçlerimizi parçalayarak, parçalara ayırarak incelemeliyiz. Yani zemin etiklerinde ne sorunlar var? Plan projeyi çizerken ne sorunlar var? İmar, işte kat sayısı inşaat sahasını belirlemek, inşaat alanı belirlemede ne gibi eksiklerimiz var? Yapı denetim sistemimiz iyi çalışıyor mu? Bugün yapı denetim sistemimizde ciddi sorunlar olduğunu hepimiz biliyoruz. Yapı denetim sistemini özelleştirerek özel ile yapı sahibi arasında bir ilişki haline getirerek bunu yeterince güçlü bir denetim sağlayamayacağını hepimiz biliyoruz. Şunu söyleyeyim. Yani, siyasi tercihler ve ideolojiler işte buralarda önem taşıyor. Bu tür işler, yapı denetim gibi işler kamusal işlerdir ve özel sektöre bırakılamaz. Bu kamusal bir faaliyettir. Yapı denetimini kamu eliyle yapmalısınız. Şimdi inşaat yapılıyor. Bu inşaatın yapı denetimini özel şirket yapıyor. O özel şirkete yapı denetim için parayı Oş inşaatını sahibi ödüyor. E, bu, bu ilişkinin yeterince iyi olduğunu söyleyemeyiz, yeterince güvenli olduğunu söyleyemeyiz. E sonra inşaat ruhsatları süreci belediyelerin sorumluluğu. Sonra yapı kullanım yani oturma izni verilmesinde belediyelerin sorumluluğu. Belediyelerin de yeterince işini iyi yapmadığını biliyoruz, görüyoruz. Hani belediyelerin mesuliyet olarak söylüyorum bunu. Hepimizin oturup özelleştiril yapmamız gerekiyor. Buradaki problem şu, herkes birbirini suçlamayı bıraksın kendisini suçlasın öncelikle. Yani ben işte İzmir Büyükşehir Belediyesi önce kendisinin neyi yapmadığını söylesin. Karşıyaka Belediyesi önce kendisinin neyi yapmadığını bulsun. İlla bunu, bunu siy siyaseten dışarıya söylemek zor gelebilir. Sıkıntı yaratabilir. Söylemesin. Otursun yapıp düzeltsin. İşte Çevre Şehircilik Bakanlığı neyi yapması gerektiğini otursun, yapsın, bulsun, çalışsın. Ve biz de hepimiz kamuoyu, bütün yurttaşlar, yerel ve merkezi hükümetlere, iktidarlara bunları yapmaları konusunda demokratik baskı yapalım. Bunları yapmazsanız o yok diyelim. O yok diyelim. Bakın bir inşaatı ceza halkından bahsettiniz. Bir inşaatı bu şekilde çürük yapmanın ekonomik bir yaptırımı yoksa ve cezai bir yaptırımı da yoksa bu sadece o kişinin iş ahlakına, vicdanına falan kalmışsa bu işin üstesinden gelemeyiz. Bugün artık hepimizin, yurttaş olarak hepimizin bir ev aradığımızda, bir kiralık ev aradığımızda depreme dayanıklılık raporu var mı diye sormamız lazım. Şimdi Allah aşkına bir ev alacağımız zaman manzarasına bakıyoruz. Ee, oda sayısına bakıyoruz. Banyodaki fayansının, musluğunun kalitesine bakıyoruz. lambirisine birisine döşemesine bakıyoruz. E, deprem dayarı testine bakmıyoruz. Bir market, bir banka, bir özel banka zemin katta kolon kesti bu şehirde. Kolon kesti ve bina yıkıldı. E şimdi buna hesap sormak gerekir. Hukuken de hesap sormak gerekir. Hani bu neoliberal ekonomiden anlayanlar, dilinden söyleyeyim, piyasa olarak da hesap sormak gerekir. Bugün artık Türkiye'de, şu an İzmir'de geçici bir süre bu böyle oldu ama umarım kalıcı olur. Bir binayı değerli kalan ilk şeyin manzarası değil, sağlamlığı olduğunu bilmeliyiz ve piyasa buna göre fiyat oluşturmalı. Bunu oluşturduğu zaman o müteahhit, o evi satmak isteyen kişi, hani benim evim, şu manzaralı demek yerine benim evim depreme dayanıklı testinden 5 yıldız aldı diye reklam yapabil, yapıyorsa biz bu toplumsal bilinci sağlamışız demektir. O yüzden hani birbirimizi suçlamayı bir kenara bırakır. Herkesin, tek tek kişilerin ve bütün kurumların bu işin neresinde hata yaptığını görmesi gerekir. Yani emlakçıya gidip kiralık ev baktığınızda nasıl bir ev arıyorsunuz dediğinde 3 artı bir olsun deprem dayanıklılık raporu bulunsun demeliyiz mesela. El satın alacağımız zaman bunu söylemeliyiz. Bu bir özellik olmalı. Bu bir binanın değerini arttıran bir şey olmalı ki insanlar bunu ticari olarak yapan insanlar buradan ticari bir gelir elde edemeyeceklerini bilsinler. Bu da önemli bir denetimdir işte bakın. Kamunun denetimi, yurttaşın denetimi de çok önemli bir denetimdir. <gülüyor> Her şeyi devletten, devletin mekanizmalarından, belediyelerden bekleyemeyiz. Biz de sorumluluk almalıyız. Her birimiz birer yurttaş olarak ve sorumluluk sahibi olan belediyelere, merkezi hükümete, kurumlara da bu sorumluluklarını hatırlatıp bu sorumluluklarını yerine getirmeleri için demokratik baskımızı oluşturmak zorundayız. Ancak böyle ilerleyelim. Şimdi Kılıçdaroğlu yasaların dağınık olması deprem riskiyle mücadelede bürokrasiyi zorluyor demiş. Siz az bu önce bir yasa, yasa değişikliği gerekiyor mitesiz. dediniz. Evet, Hem imar kanunu Evet. Bizim bina güvenliğiyle ilgili. Bakın bir deprem olduktan sonraya dair şeylerden bahsetmiyorum. Bir deprem olmadan önceki şeylerden de var. Deprem olduktan sonraki mevzuatımız da çok kötü de bina güvenliğine ilişkin o kadar farklı yerlerde, o kadar hüküm var ki şimdi belediyede çalışan belediye meclis üyesi olan birisi olarak ve bir partili olarak hem belediyede hem ilçede hem partide bunun hukuki durumu nedir diye araştırıyoruz. Ben de bir hukukçu olduğum için bana da görevler veriliyor. İnanın bir şeyi bulup ortaya çıkarmak o kadar zor ki o kadar karmaşık ki, yani insanların sorularına net cevap vermek o kadar zor ki. Ama bu yanlışlıkla olmuş bir şey değil. Bu siyasi iktidarın tercihi. Yasaları Hı. böyle muğlak yaparak, duruma göre hareket etmek için alanlar açmaya çalışıyor kendisine. Hı. Oysa çok basit. Bakın 1930'ların, 40'ların kanunlarına bakın. İşte hukukçuyuz, biliyoruz. O kadar basit ve düz ki. Çok net. Ama şimdi bir şeyi muğlak bırakarak... Yani bulanık suda balık avlamak isterseniz o yasayı öyle muğlak yazarsınız ki, lazım olduğunda istediğiniz gibi kullanırsınız onu. Oysa o zaman da hukuk güvenliği kalmıyor, evet. Ben de bu işte hukuk güvenliğimiz kalmıyor o zaman. Yani muktedir olan kimse, o kişi bunu yasayı nasıl anlıyorsa hepimiz öyle anlamak zorunda kalıyoruz. Oysa yüzden evet. basit bir şey, soru basit. Bina güvenliği nasıl olmalı? Bu binanın üretiminden ömrünü tamamladığı aşamaya kadar. Bakın binaları biz şeyde denetliyoruz değil mi? E, ruhsat verirken, oturma ruhsatını verirken denet. Sonra yıllar boyunca hiçbir denetim yapıyor muyuz? Yapmıyoruz. Bakın asansörlerin bile periyodik bakım süreleri var, binaların yok. Mesela binaların belli periyodik bakımların olması lazım. İşte kolon mu kestiler, e, ilave kat mı çıktılar? İki yılda bir, üç yılda bir vizesi olmalı bu binaların. Belli aşamaları geçtikten sonra... İşte bütün bunlar için derli toplu bir yasaya ihtiyaç var. Evet, evet. önemli yasalarımız var. Evet, çok mevzuatımızda güçlü yasalarımız evet. var ve, ve bunlar uygulanmıyor. Ama bazı şeylerde de eksiyiz 50 yaşındaki bir bina 50 yıl boyunca kamu otoritesi tarafından hiçbir incelemeye tabi tutulmuyor mesela. Evet. Oysa o binadaki asansör her işte 6 ayda bir, yılda bir incelemeye tabi tutuluyor bina adam daha de bina daha değersiz mi yani? Süremiz doldu Murat Beyciğim. E, uyarı alıyoruz Selahattin Bey'den. Süremiz evet. doldu ama konu bitmedi. E, biz o zaman size en kısa zamanda yeniden konuk etmek üzere bugün vedalaşmak istiyoruz. Çok teşekkür ederim herkese. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Ee, umarım daha sağlıklı ve güvenli evlerde yaşarız. Güvenli Hiç şehirlerde alın. yaşarız. Yuvamız kabul ettiğimiz yerlerin bizi öldürebilecek yerler olduğu olabileceği fikrinden uzaklaşırız kendimizi güven içinde hissedebileceğimiz yuvalarımız olur. Ee, bu konuda hepimiz hepimizin görevi var ve hepimiz harekete geçmek zorundayız. Evet, 2-3 hafta sonra hem e, bazı şeyler daha da belli olmuş olur. Bakalım yerel yönetimle, merkezi yönetim neler yapacak. Sizi tekrar kulak etmek isteriz. Kaldığımız yerden devam ediyor Çünkü bir e, liste soru vardı <gülüyor> ama zaman darzından e, ısınamadık. Size çok teşekkür ederim efendim. Saygılar Ben soruyoruz. teşekkür ederim. Sağ olun, ben evet, çok teşekkür, teşekkür ediyoruz. Ee, yeniden görüşmek üzere. Çok Radyodaki arkadaşlara da teşekkür ediyoruz. Yeni bir hukuk güvenliğinde buluşmak üzere hoşça kalın Barak Bey. Size. Hoşça kalın. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Hukuk güvenliği. Hazırlayan ve sunanlar Bahri Belen ve Aynur Tunca.